أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق مطلق olan حكم أرسنا أعرر على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر Bidat sahiplerinin üzerine masiyetle ve küfürle mutlak hükmetmenin arasıyla ve beyne'l hukmi ala şahs'in muayyenin ve muayyen bir şahsa hükmetmenin arasını küfür, masiyet ve bidat ayırırlar. Mimmen sebete islamuhu biyakinen. İslamı yakin ile sabit olanlardan. Sadarat anhu bidatun minel bidai. Ondan bidatlerden bir bidat sadır olmuştur. Bi ennehu asin o kâfir bî anne bî anne âsî fâsık o kâfir onun kâfir fâsık veyahut âsî olması noktasında ki hükümlerinde mutlak tekfir ile muayyeni birbirinden ayırırlar fe lâ yahkumûne onun üzerine hükmetmezler bizalike bu ondan sadır olan fiil ile hükmetmezler hatta yubayyana lehu'l hakku ta ki ona hak açıklansın ve bu da bi ikameti'l hucce ve izaleti'ş şübhete hucce'yi ikame etmekle şüpheyi de izale etmekle olur ve bu fil eşya'l hafiyye la fil umuriz zahirate hafiy olan meselelerdedir zahir olan meselelerde değildir füm hem la yukeffirun'l muayyene sonra onlar muayyeni tekfir etmezler illa iza tahakkakat fihi şurutu وَاَنْتَفَتِ الْمَوَانِعُ Ancak onda şartlar tehakkûk ettiği zaman ve maniler de ortadan kalktığı zaman ancak o zaman onlar muayyeni tekfir ederler. Şimdi mutlak tekfir ile muayyen tekfir ne demektir? Mutlak tekfir demek bir insandan sadır olan fiile, söze, veyahut itikada küfürdür demektir. Muayyen tekfir ise bu adam kafirdir demektir. İkisinin arasındaki fark anlaşıldı değil mi? Mutlak tekfir kişinin fiilini, sözünü veya itikadının hükmünü beyan etmektir. Muayyen tekfir ise bir şahsın bizzat kendisinin kafir olduğunu söylemektir. Muayyen tekfirle ile mutlak tekfir arasındaki fark budur. Yani mesela örneğin diyelim ki bir adam Kur'an mahluktur dedi. Biz Kur'an mahluktur demek küfürdür dediğimizde bu nedir? Bu muayyen bir tekfir midir? Hayır bu mutlak bir tekfirdir. Veya biz Kur'an mahluktur diyen kafirdir dediğimizde bu Muayyen bir tekfir midir? Hayır, bu mutlak bir tekfirdir. Kur'an mahluktur diyen kâfirdir diyoruz, öyle mi? Lakin biz Kur'an mahluktur diyen şu şahıs kâfirdir dediğimizde bu zaman ne yapmış oluruz? Muayyen tekfir yapmış oluruz. Yani bu adamın bizzat kendisinin hükmünün küfür olduğunu, kendinin kâfir olduğunu beyan etmiş oluruz. İşte ehli sünnet itikatlarında mutlak tekfir ile muayyen tekfiri birbirinden ne yapmışlar? Muayyen tekfiri birbirinden ayırmışlar. Ehl-i sünnet mutlak tekfirlen muayyen tekfiri birbirinden ayırmışlar. Ne demek? Yani her küfür denilen işi işleyen adam kafir olmaz. Her şirk denilen işi işleyen adam müşrik olmaz. Her fısk denilen şey işleyen adam fasık olmaz. Her bid'atı işleyen adam müftedi olmaz. Ne zaman olur? Yani bid'atı işleyen müftedi'dir deyip bid'at ehlinin ahkamını ona uygulayabilmemiz için hakkındaki engellerin ortadan kalkıp şartların da tahakkuk etmesine. Bunları anlattık değil mi? Şartlarla engelleri anlattık. Bir küfür mesela var. Buna küfür demiş alimler. Adam bunu yaptı diye kafir olmaz. Yani ne demek kafir olmaz? Kafirlerin ahkamı ona uygulanmaz. Ne zamana kadar? Ta ki şartlar tahakkuk edip engeller ortadan kalkana kadar. Buraya kadar saydıklarımızın hepsi nerede geçerlidir? Kapalı olan meselelerde geçerlidir. Biz bunu zaten anlatmıştık öyle mi? Demiştik ki kapalı olan meselelerde hüccetin ikamesi, şüphenin izalesi ve şeriatın hükmünün adama tarif edilmesi gerekir. Kapalı olan meselelerde, açık olan meselelerde, zahir olan meselelerde, usulü dine tealluk eden meselelerde mutlak tekfirle muayyen tekfir birbirinden ayrılmaz. Bunu yapan kafirdir, bunu yapan müşriktir, bunu yapan bid'at ehlidir, bunu yapan vesairedir. Anlaşılır değil mi? mesele? Yani o zaman meseleler ehl sünnetin yanında iki kısım. Biz daha önce de anlatmıştık. Yani tekfir meselesinin bir takım mukaddimeleri var. Bu mukaddimeler yapılmazsa eğer, ne yapılır? Mevzunun anlaşılması mümkün değil. Bunlardan birincisi neydi? Bunlardan birincisi, kapalı meselelerle açık meseleler tekfirde birbirinden ayrılır. Öyle mi? Estağfurullah bunların birincisi bu değildi. Birincisi neydi? Hiç müşrik olup da İslam'a hiç girmemiş olan adamla Sahih olan İslam'a girdikten sonra küfür işleyen adamın hükmü birbirinden nedir? Birbirinden ayrıdır. Öyle mi? 2- Şirkin ve küfrün kendisi olan meselenin kapalılığına ve açıklığına göre tekfirin ahkamı ne yapar? Tekfirin ahkamı değişir. Açık olan meseleler neydi? Şeriatta nas olarak belirtilmiş meseleler. Öyle mi? Ve herkesin bilmek zorunda olduğu meseleler. Yani hem nas olarak belirtilmiş olacak hem de herkesin bilmesi gerekli olan meselelerden olacak. Yani Aslul imana dahil olan meselelerden olacak. Kendisi olmadığında imanın olmadığı mevzular olacak. Tamam mı? Bu tip meselelerde mutlak tekfir ile muayyen tekfir birbirinden ayrılmaz. Neden? Çünkü herkes bunları bilmek zorundadır. Bunları bilmeyen zaten Müslüman olamaz. Ya burada tekfir falan yok aslında. Zaten bu adam Müslüman değil. Yani bu fiilinden dolayı değil. Zaten Müslüman değil bu adam. Neden? Çünkü usulü dine mutaallık olan bir meseleyi bilmiyor. Veya da usulü dine mutarlık olan bir meselede yanlış yapıyor. Mesela bu adam aslında ne değil? Zaten Müslüman değil. Tamam? Bir de kapalı meseleler var. Yani adam Müslüman olmuştur, İslam'a girmiştir. Lakin ya delilin kapalılığından ötürü veya vakadaki kapaklıktan ötürü kapalılıktan ötürü adamın mevzuyu anlaması zorlaşmış olabilir. Bu tip meselelerde işte deriz yine bu fiil küfürdür. Bu söz küfürdür. Yani sahibi bilmiyor diye, mevzu kapalı diye söz küfür olmaktan çıkmaz. Ama bu nedir? Bu mutlak tekfirdir. Ama bu adam kafirdir diyebilmemiz için ne olması lazım? Bu adam kafirdir diyebilmemiz için bizim bu adama hücceti ikame edip, şüpheyi izale edip, öyle mi? Ondan sonra ne yapmamız lazım? Bu adama şeriatın hükmünü tarif etmemiz lazım. Bak bu konuda şeriatın hükmü budur, budur, budur diye bu adama ne yapmamız lazım? Şeriatın hükmünü tarif etmemiz lazım. Burası anlaşıldı değil mi? Peki ehli sünnet bu fikre nasıl varmışlar? Yani mutlak tekfir ile muayyen tekfirin birbirinden ayrılması gerektiği fikri nereden çıkarmışlar? Ehli sünnet bunu şuradan çıkarmışlar. Demişler ki biz şeriatın naslarına baktığımız zaman her zaman bir Nas'ta varit olan tehdit onu her yapanı kapsamıyor. O fiiller zaman yanlıştır. Yani şeriatın yapmayın dediği, yapılmasın dediği fiiller her zaman yanlıştır. Bunda bir problem yok. Ama bunu her yapana o ismin verilmediğini görüyoruz. Bunu her yapana o ismin verilmediğini görüyoruz. Mesela örnek demişler. Örnek verelim demişler. Örneğin demişler, içki içmek meselesi. Peygamber vesselam hadiste diyor ki Allah içki içene. İçkiyi sıkana. işkiyi taşıyana. Fa vesaire vesaire 10 tane sınıf sayıyor. Allah bunlara ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Öyle mi? İçki içene Allah azze ve celle lanet etmiştir. Bunu peygamber Aleyhisselam söylüyor mu? Söylüyor. Ama aynı şekilde mesela sahih bir hadiste himar diye isimlendirilen sahabe o kadar çok içki içiyor ki artık kendisine ne deniyor? Himar deniyor. Öyle mi? Çok içki içtiği için. Peygamberimize getiriliyor ve sürekli cel ediliyor. Sopa vuruluyor ve en son bir tanesi sahabe diyor ki Allah sana lanet etsin. Ne kadar çok Resulullah'a getiriliyorsun. Yani o kadar çok Resulullah'a getirilip e, sopa vuruluyor ki sana. Allah sana lanet etsin diyor. Peygamberimiz ne diyor? لَا تَلَعَنْهُ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ona lanet etme. Çünkü o Allah'ı ve Resul'ünü seviyor. Şimdi biz normalde Allah, içki içene lanet etmiştir demedik mi? E bu adam da içki içmemiş mi? Hem de defaten tekrar etmemiş mi bu içki içme fiili bunda? O zaman bu adamın normalde isminin mel'un olması lazım. İçki içmek lanetlenmişse, bundan türetilen isim ne olması lazım? Mel'un olması lazım. Ama Peygamberimiz ona lanet etmeyin diyor. Çünkü o Allah'ı ve Rasulünü seviyor. Ha demiş. Demek ki mutlak hükümle, muayyen hüküm birbirinden nedir? Farklıdır. Bak bu adama, o mutlak hükmün uygulanmasının önünde bir engel bulunmuştur. O da nedir? Allah'ı ve Rasulünü gerçekten seviyor olmasıdır. Demek ki bazı engeller, tehditlerin, tehditlere mutaallık olan isimlerin şahıslara indirgenmesine engel olabilir. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Başka bir örnek daha verelim mi? Verelim. Hatıb hatib i Ebi Balta'a Peygamber Vesselam'ın ve sahabesinin Mekke'deki kafirlerin üzerine yürüdüğünü Mekke'deki kafirlere kağıt yoluyla ne yapmıştır? Bildirmiştir. Peygamberimiz bunu tespit etmiştir ve Hatıb'ı yanına çağırmıştır. Hazreti Ömer hatıb bir Nebbi Balta'yı tekfir etmiştir. Öyle mi? Bırak bunun kafasını vurayım. Çünkü bu münafık oldu ey Allah'ın Resulü demiştir. Öyle mi? Bırak bunun kafasını vurayım. Çünkü bu münafık oldu ya Allah'ın Resulü. Hatıp da yaptığının küfür olduğunu bilmiştir. Vallahi ben bunu dinden irtilat etmek ve küfre rıza göstermek için yapmadım ey Allah'ın Resulü. Veya vallahi ben ayaklarımın üzerine dönmek, seni ve dinini terk etmek için yapmadım ey Allah'ın Resulü demiştir mesela. Ama buna rağmen Peygamber aleyhissalatu vesselam hatıba sen kafir oldun dememiştir. Öyle mi? Eğer yaptığı yanlış olmasaydı, Peygamberimiz Hazreti Ömer'i uyarırdı, sen bu adamın, niye bu adama hani böyle söylüyorsun? Hele bu adamın yaptığı küfür değil ki, mesela diyebilirdi. Fakat peygamberimiz onu uyarmıyor. Hatib'in kendi fiiline küfür demesini de Peygamberimiz uyarmıyor. Ama Hatıb'a da aynı zamanda ne demiyor? Kafir demiyor. Niye? Çünkü Hatib'in Bedir ehli olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Öyle mi? Bazı alimlere göre burada illet Hatib'in ne olmasıdır? Bedir ehlinden olmasından ötürü Allah onu affetmiştir. Bazlarına göre ise hatabın tevili vardır. Öyle mi? Hatıp burada müevıldir. Yani yaptığının müşrik Müslüman kafirlerin yanında Müslümanlara karşı yer almak, kafirlerin yanında Müslümanlara karşı saldırmak olmadığını, sadece kafirler benim Mekke'deki ailemi korusunlar diye yapmış olduğu bir haramdır demişlerdir mesela. Ha burada alimler ne demişler? Bakın demek bazı engellerin vücudiyeti tevilin veya buna benzer engellerin mevcudiyeti, mutlak olan tehditlerin, muayyen şahısların üzerine indirgenmesine engel olabiliyor. Buraya kadar anlaşıldı mı? Demek Ehl-i Sünnet'in bu konudaki e, mutlak tekfirle muayyen tekfiri birbirinden ayırmalarındaki sebep nedir? Sebep budur. Tamam. Ve Ehl-i Sünnet bunu ne yapmıştır? Ehl-i Sünnet bunu Zahir meselelerle khafi meseleleri birbirinden ayırmışlardır. Zahir meselelerle khafi meseleleri birbirinden ayırmışlardır. Öyle mi? Peki bunun delili ne? Yani zahir meselelerle khafi meseleleri birbirinden ayırdıklarının delili. Cümleyi bitir ki anlayalım ne olduğunu. Zahir meselelerle, kafi meseleleri, ehli sünnetin ayırdığının delili nedir? <gülüyor> Mesela, adamın bir, ta bir tane Yahudi kadın öldürülüyor. Peygamberimiz soruyor, kim bunu öldürdü? Ey Allah'ın Resulü diyor, benim ondan iki tane çocuğum vardı. Ve o, benim ondan iki tane çocuğum vardı. Ve o sana küfrederdi sürekli kör bir sahabe bu. Ben de kılıcı geceleyin karnına dayadım. Sonra kılıcın üzerine çıktım ve kılıca yaslandım, karnına batırdım, onu öldürdüm diyor. Peygamberimiz diyor ki: "Ela inni ushidullah enne damaha hada." Ben Allah'a şahit tutarım ki onun kanı boşa gitmiştir. Yani diyet, miyet, kıssa yok. Bak peygamberimiz adama demiyor, "Sen niye onu uyarmadın? Sen niye sormadın? Hele niye bana sövüyor? Sen niye ona demedin? Hele niye bana böyle yapıyor falan? Hatıba yaptığını yapmıyor mesela." Öyle mi? Niye? Çünkü peygambere sövmek dinin usulüne taalluk eden zahir olan meselelerdendir ve peygambere her küfreden kafirdir. Allah azze ve Celle her söven nedir? Kafirdir. Bunda neye gidilmez? Bunda ayrıma gidilmez. Mesela örneğin Hz. Ebubekir döneminde müseylemeye tabi olanlar sahabe niye bunları e, mutlak tekfir, muayyen tekfir diye ayırmamış, bunların hepsini tekfir etmiştir ve savaşmıştır? Çünkü bu mesele Dinin usulüne taalluk eden bir meseledir ve herkes peygamber Aleyhisselatu vesselamdan sonra peygamber olmayacağını bilir. Hatta bakın müseleme kendine şahit tutuyor. Müseleme şahitler tutmuş kendine 4-5 tane. Biz kulağımızla duyduk, Resulullah dedi ki benden sonra peygamber sensin diyorlar. Yani insanları bir de bu şekilde kandırıyorlar. Kavmin önde gelenlerinden, insanların sevdiklerinden, kendi kavminden 4-5 kişiyi de yanına almış. 4-5 de yanına almış. Peygamber bir şahit olduk ki diyorlar sen ee, benden sonra peygambersin. Diyorlar. İnsanlar bunun için çoğu söylemeye tabi oluyorlar. Sahabe ayrıma gitmiyor. Yani bilmiyorlar Mesela bir şöyle olur. Mevzu ney? Mevzu şey meselesi. Din usulüne taalluk eden bir mesele. Muayyen tekfir, mutlak tekfir ayrımı. Yok. Ne yapacaklar? Bu fiili yapanlar veya bu sözü söyleyenler tekfirde bir şeyler. Mesela Hazreti Ali döneminde Hazreti Ali'nin ilah olduğunu söyleyenler çıkıyor öyle mi? Sahabe mesela haricilere yaptıklarını onlara yapmıyorlar. Mesela haricilerin tekfirinde ihtilaf ediyorlar ama aynı dönemde ortaya çıkan Hazreti Ali'nin ilah olduğunu iddia eden Fırkan'ın tekfirinde ihtilaf etmedikleri gibi bir de yakarak öldürüyorlar. Öyle mi? Demek ki bak aynı zamanda ortaya çıkan farklı meselelerde farklı hükümler verilebilir. Meselenin dinin usulüne taalluk etmesiyle, usulüne taalluk etmemesi, zahir olan meselelerden olmasıyla, zahir olmayan meselelerden olması birbirinden nedir? Birbirinden farklıdır. Çünkü zahir olan meselelerde ve dinin usulüne giren meselelerde herkes zaten Müslüman olabilmek için bilgi sahibi olmak zorundadır. Bilgi sahibinden kastımız delilleriyle meseleyi hefz edecek demek değildir. Ama meselenin doğrusunu ve yanlışını bilmesi lazım adamın. Bu doğrudur. Bu da nedir? Bu da yanlıştır diye, bu tevhiddir, bu da şirktir diye en azından bunu bilecek kadar bir bilgiye sahip olması lazım. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Şimdi buradan alta geçelim. Niye alta geçelim? Şundan dolayı alta geçelim. Çünkü bu mesele zamanımızda en çok kendisinin kullanıldığı meselelerden bir tanesi. Allah'ın tekfir ettiklerini tekfir etmemek, Allah'ın müşrik dediklerini müşrik dememek için en çok kullanılan meselelerden bir tanesi bu mesele. Yani ehli sünnet mutlak tekfir ile müayyen tekfiri birbirinden ne yapmışlar? Ayırmışlar. Her fiile küfür diyebiliriz ama onu her yapan adama ne diyemeyiz? Onu her yapan adama kafir diyemeyiz diyorlar. Lakin ehli sünnetin bu kaideyi söylerken bu kaide hakkında getirmiş olduğu e, meseleleri hiçbir şekilde vuzuha kavuşturmuyorlar. Mesela kapalı mesele nedir? Açık mesele nedir? ehl sünnet neyi kapalı mesele kabul etmiştir? Neyi açık mesele kabul etmiştir? Mesela İslam'ı bu kimin için geçerlidir? İslam'ı yakinen sabit olanlar için geçerlidir. Bir adamın İslam'ı ne, nasıl yakinen sabit olur? Mesela, tamam? Amellerinde sadece İslam adına La ilahe illallah olup da kalan bütün amelleri şirk olan bir adamın hangi yakinle İslam'ı sabit olmuştur mesela? Öyle değil, örneğin. Yani bu tip, bu fikri savunan insanlara Çoğu yerde şeriatla reddiye vermeye gerek yok. Çünkü şeriattan bir asla dayanmıyorlar. Tamamen akıl problemleri var. Adam diyor ki mesela örneğin ben la ilahe illallah diyen birini tekfir etmem. Niye? من سبت اسلامه بيقين لا يزول عنه şek İslam'ı yakin ile sabit olanda şek ile İslam'ı. İyi de bu adamın İslam'ı şekle bile sabit olmamış. Yani bırak yakin sabit olmasını. Bilakis adamın küfrü, şirki yakin ile sabit olmuş. İslam'ında şek etmek bile haramdır. Çünkü adamın İslam'la, İslamla taalluku sadece la ilahe illallah demek. Veyahut da kendi uydurduğu bir şekilde namaz kılmak. Yani yoksa İslam'la adamın ekstra tevhid alanında, şirk alanında adamın İslam'la uzaktan yakından ne yok? Bir alakası yok. Onun için bu mevzu ve bu kaide zamanımızda en çok saptırılan, ne? Zamanımızda en çok saptırılan iki tane mesele. Şimdi o zaman biz, Burada altta yazar bir örnek vermiş. Tabi bu yazar da aynı zamanda bunlardan bir tanesi. Yani meseleyi bu şekilde söyleyip ama vakaya gelince Allah bullak edenlerden bir tanesi. Kendim bizzat konuştuğumdan dolayı söylüyorum. Şimdi alttaki yazıyı okuyalım. Alttaki yazı da çok önemli. Ben okuyayım inşallah. Şimdi diyor ki, burada bir şey anlatıyor. Bak diyor ki burada aynı zamanda biz bir usulle öğreneceğiz. Yani itikat meselelerine yaklaşırken nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir usul öğreceğiz. Mes'ebete İslamu hubi fe la yazulu bi şek. İslamı yakinle sabit olan şekle izale olmaz. Buraya sonra döneceğiz inşallah. Mutlak tekfirle muayyen tekfir meselesine geleceğiz. Demiş ki eee lem sa'ila Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu an ehli Nehrwan. Ehli Nehrwandan soruldu kuffarun hum?" Onlar kafir midir? "Qal minel kufrifarrû." Der ki küfürden kaçtılar. "Fesu ile emunafiqun hum?" Onlar münafık mıdır diye soruldu. Kâle "El-münâfikûn lâ yezkurûn Allâh illâ ve ulâike yezkurûn Allâh sabahâ mesâ." Münafıklar Allah'ı zikretmez. Bunlar ise gece gündüz Allah'ı zikrediyorlar. "Ve innahum ihvânun bagav Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bize bağyı oldular. Aynı Hazreti Ali kendisinin ulûhiyetini iddia eden, kendisine dua edilmesi gereken gerektiğini iddia eden insanları yakarak öldürmüştür. Öyle mi? Niye? Çünkü haricilerin içine düştükleri mesele, din nusulüne taalluk etmeyen mesele olabilir. Büyük günah işleyenin tekfiri meselesi, buna, buna oranla sahabenin tekfiri meselesi. Lakin bu diğerlerinin uluhiyet iddiası böyle değil. Din nusulüne taalluk ettiği için Hz. Ali ihvanuna begav aleyna veya ihvanuna haracu an taatina dememiştir. Öyle mi? Bilakis bunların küfrüne hükmetmiş ve bunları ne yapmıştır? Bunları yakmıştır. Mesela burada örnek vermiş. Burada i̇bn Teymiye'den nakilde bulunmuş e, kitap olaraktan. İbn-i Teymiye'nin şu sözlerini okuyalım, buradan ne anlıyorsunuz mesela? Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye. قال Şeyhul İslam İbn-i فَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ اَوْ الْمَقَالَةُ كُفْرًا Söz veya fiil küfür olabilir. وَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ Kim bunu yaparsa o kafirdir diye söz ıtlak edilir. Lakin el-şahs el-muayyan allazi lakin bunu söyleyen muayyen şahsa gelince kavle ev fi'le, fi'le zâlike ev fe'ale zâlike el-fi'le ve yabu yapan veya bu sözü söyleyene gelince la yuhkemu bi küfrihi hatta taqumu alayhi el-hucce allati Ta ki terk edildiği zaman insanın kâfir olduğu hüccet ona ikame edilinceye kadar muayyen şahıs tekfir edilmez. demiş.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 muayyen bir şahsa kıyam olmasına engel olabilirler. İçki içen meselesinde örnek verdiğimiz gibi. Li fevati şartin ev li Bir şartın ortadan kalkması veya bir maniin yani küfrü tekfirinden engellerinden birinin subutundan dolayı. Yine diyor ki vele <gülüyor> kale yine dedi ki ve lesa li ahadin an yukeffira ahadan min Hiç kimsenin Müslümanlardan bir Müslümanı tekfir etmesi caiz olmaz. Ve nhta veya ve hata yapsa da yanlış yapsa da hatta tuqama alayhil hucca ve tubayyana lahu al mahagge hucetun iqam dirb mahagge de ona açıklanmasına kadar ve menthabete İslam bi yakinin lam yazal zalike anhu bi shek islamı yakinle sabit olandan şek ile İslamı izale olmaz bella yazulu illa ba'de iqamati al hucce ve izalati al şubbe ancak hucetun iqamesi ve şüphenin izalesinden sonra olur yine demiş ki e ee, en altta Kaleşekhul İslam Müteymiye. Fel mütevil ve cahil mazur. Mütevil ve cahil olan kimdir? Mazurdur. Ma Leysa hukmu hukmul muanid. Onun hükmü inat edenin hükmü değildir. Vel kad ceallellahu li kulli şeyin kadre. Al bilakis Allah her şey için ne yapmıştır? Allah her şey için ayrı bir ölçü belirlemiştir. Ve qaale idza urifa hadha fetkfirul muayyin huwa min ha'ula'il cuhaal ve emsalihim bihaythu yuhkamu alayhi bi'annehu ma'al kuffar. <gülüyor> لا يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على احدهم الحجه بالرساليه التي يبين بها لهم انهم مخالفون للرسل وان كانت مقالتهم هذه لا ريب انها كفر وهذا الكلام في جميع تكفير المعين bütün muayenlerin tekfirinde geçerlidir yani makalesi küfür olduğunda şüphe olmasa bile ona hucce ikame edilmeden ona yapılmaz tekfir edilmez şimdi özellikle bu fikirde olan insanların yani dinin usulü furu'u, hiç ayrıma gitmeden her meselede cehalet özürdür her meselede tevil özürdür, her meselede tekfirin engellerine, şartlarına bakmamız lazım falan diyenlerin çoğunun okuduğu Fatiha ile namaz olmaz. Çünkü Fatiha'yı doğru düzgün bilmiyorlar. Lakin bu şeyleri bu sözleri, alimlerin bu sözlerini Fatiha'dan daha güzel ezberlemişler. Öyle mi? Özellikle Araplarda bu tipler çok mevcut. Yani çoğunun okuduğu kıraat Normalde belki namaz olmaz, o kadar bozuk okuyor. Ama alimlerin bu sözlerini ne yapmışlar? Alimlerin bu sözlerini ezberlemişler. Hangi sözlerini? Mutlak olarak bir insanın tekfir edilmesine engel olan e, sözlerini şey yapmışlar, okumuşlar. Mesela şimdi buradan Şeyhülislam Muteemiyen'in başka bir sözünü okuyalım. Mesela aynı bu şekilde başka bir sözünü e, okuyalım. Yine fetwa içerisinde. Mesela diyor ki.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 Lakin bu kelamcıların bazısından öyle şeyler vaki olur ki âmme de khâsse de yani alimler de avamlar da bunun İslam dininden olduğunu bilirler. Belil yehudu ve bile Yahudiler ve Hristiyanlar bile Ya'lemûne enne Muhammeden bu'itha biha Muhammed onunla gönderilmiştir. Ve keffera muhalifaha Ve muhalifleri de tekfir etmiştir. Yani böyle açık meselelerde şeye düşüyorlar. Ee, hataya düşüyorlar misli emrihi bir ibadeti llahi vahdehu la şerike le yani usulü din olan Yahudi ve Hristiyanların bile bildiği mesele nedir Allah'a ibadet edip ona ortak koşmamak ve nehihi an ibadeti ahadin siwa llah ve Allah'ın dışında herhangi birine ibadet etmekten nehyetmesi etmesi. meleikati meleklerden ve'n-nebiyyin peygamberler ve ve yani aya güneşe yıldıza peygamberlere meleklere ibadet etmeyi nehyetmesini Yahudi ve Hristiyanların amme ve hasse'nin bilmesi gibi. Fe inna hada bu azharu şu'ai'l-İslam'e. İslam'ın en zahir şiarlarındandır. Bu İslam'ın en zahir şiarlarındandır. Ve mislu amlihi bi salavatil hamse ve iğabeh beş vakit namaza emretmesi ve onu vacib kılması gibi ve ta'zimi şanihâ bakın şuraya dikkat edin ve onun şanını yüceltmesi gibi ve misle muadatihi lil yehud ve'n nasara ve'l müşriklere Yahudilere ve hristiyanlara düşmanlık etmesi gibi peygamberimizin <gülüyor> ve sabîîne ve'l mecus mecuslara ve sabîilere düşmanlık etmesi gibi ve misle tahrimil fawahiş ve'r Vak'u fi hazihi'l umuri fe murtedine. Bunlara düşler ve mürted oldular. Şimdi burada ne yaptı? Meseleleri iki kısma ayırdı. Her muayyenin tekfirini buna dahil etmedi. Açık olan, zahir olan meselelere gelince bunlardan muhalefet edenlerin kafir olduğuna, Yahudi ve Hristiyanların bile bunların kafir olduğunu bildiğini söylüyor. Öyle mi ya? Yani bırak bir Müslümanın bilmesi gerektiğini. Yahudi ve Hristiyanın bile mi örnek olarak neyi veriyor? Meleklere, peygamberlere ibadet, Yahudi Hristiyanlara düşmanlık, namaz kılmak vesaire. Mesela bugün alimlerin mutlak ve muayyen tekfiri ayırdığı sözleri delil olarak alanların kullandığı toplumda kaç kişi müşriklere, Yahudilere, Hristiyanlara düşmanlık edilmesi gerektiğini biliyor? Kaç kişi müşrikleri, Hristiyanlara düşman ediniyor? Hangisi, kaç tanesi bunları Allah'a ibadette biliyorlar? Meleklere, nebilere, salihlere, velilere şirk koşmadan Allah'a ibliyorlar. Tamam? Mesela bu ne? Bu İbn Teymiye'nin başka bir sözü. Başka bir sözünü daha söyleyelim. Bu sözünü de umde. Yani hanbelilerde e, fıkıh kitabı olan Umde yaptığı şerhte diyor ki: "Ve fil hakikati hakikatte fakullu reddin li haberillahi au emrihi fehuve kufrun." Allah'ın emrini herret, haberini herret küfürdür. Teka au celle. İster e, az olsun ister çok olsun fark etmez. Her şey küfürdür. Lakin, kadı yüfya, ama kafiyet içinde yuruk ilmi. Lakin ilmin yollarının gizlendiği affedilebilir bazen. Ve kana amra yesiğen bir fırugi, ve fırugda basit olan işler olabilir. Bixilafi ma zahra amruğu, ve kana min dâa'imî dini, min alxbari ve alawâri. Emri açıgacchan ve dinin direklerinden olan meseleler, emirler ve nehirler bundan müstesnadır. Yani bunlar da affedilmez. Öyle mi? Mesela başka bir sözünde diyor ki İbn Teymiye "Velafzu't-tawassule kad yuradu bihi salasatu umurun yuradu bihi emran muttefeq alayhima yuradu bihi amrani muttefequn alayhima beyne'l-muslimina." Tevessül lafzı diyor üç tane mana kastedilir. Bunlardan iki tanesi Müslümanların arasında üzerinde ittifak edilendir. Biri nedir diyor? Birincisi imanla ve taatla Allah'a tevessül etmek. Yani ey Allah'ım ben iman ettim beni affet İnsanın imanıyla Allah'a tevessül etmesi. İkincisi ise peygamberin duasıyla ve şefaatiyle Allah'a tevessül etmek. Tamam bunlar hepsi caiz. Yani ben peygambere gitsem ey Allah'ın Resulü bana dua et Allah beni affetsin bu caiz mi? Caiz. Ey Allah'ım ben iman ettim sen beni affet desem bu caiz mi? Caiz. Niye? Çünkü insanın kendi imanıyla salih ameliyle tevessül etmesi caizdir. İbni temiye diyor ki فَمَنْ أَنْكَرَتْ تَوَسُّلَ بِهِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْمَعْنَيْن kim bu tevessül, tevessülün bu iki manasından birini inkar ederse fehuve kafirun murtedun Kafirdir, murteddir, tövbeye çağrılır. Ve intabe tövbe etti etti ve murtedden. Murted öldürülür. Niye? Velakinnet tevesule bil iman bihi ve bitaatihi huve Çünkü insanın taatiyle ve imanıyla Allah'a tevessül etmesi dinin aslıdır. Ve haza bil ittirar min dinil İslamilil lil khasse Bu khasse ve bilinmesi zaruri olan meselelerdendir. Fe men enkara zalike fe zahirun. Kim bunu inkar ederse onun küfrü açıktır. İl hasse ve'l amme, hasse ve amme'ye bunun küfrü açıktır. Ve emme du'ahu ve şefaa'atuhu, peygamberin duası ve şefaat ile teveccül ve intifaa'ul muslimin bi zalika, müslümanların bundan faydalanması. Fe men hu fe huwa kafirun. Kim bunu inkar ederse o da aynı şekilde kafirdir. Lakin hada ahfa min el evvel. Lakin bu birinciden daha kapalıdır. Öyle mi? Bak birinci meselede bunun küfrü zahirdir dedi. Neden? Çünkü bu mesele dinin usulündendir, açıktır. Yani insanın imanıyla tevessül edebileceği meselesi din asıllarındandır dedi. Şimdi bunları söyleyince ne olmuş oldu karşımıza çıkmış oldu? Karşımıza şu çıkmış oldu. Yani aynı alimin bir konu hakkında iki tane farklı sözü olabilir, öyle mi? Bir alimin, bir konu hakkındaki fikrini anlayabilmemiz için, o konu hakkındaki bütün naslarını bir araya toplamamız lazım ve oradan hüküm çıkarmamız lazım. Mesela şu anda, bu usulü gözetmeyen insanlar üç ayda bir itikat değiştiriyorlar. Beş ayda bir itikat değiştiriyorlar. Neden? Çünkü her gelen bak falan alim böyle diyormuş deyince, ha demek ki biz yanlış yaptık diyor adam veya her gelen alim bak bu böyledir bak falan alim senin söylediğini zıddını söyleyince ha falan diyor adam. Biz ne yapacağız? Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Akide akide ancak kitap ve sünnetle sabit olur. Akide ancak kitap ve sünnetle sabit olur. Alimlerin sözü hiçbir zaman hüccet değildir. Alimlerin sözündeki alimlerin sözü hüccet olarak kullanılamaz. Velakis alimlerin sözü Deliller zikredildikten sonra kuvvet babından kullanılabilir. Yani bak bu delillerden anlaşılması gereken budur mahiyetinde kuvvet babında kullanılabilir. Neden dolayı? Yani alimlerin sözleri itikatta hüccet olamazdı. Şu sebepten dolayı, 1- Her alimin sözü değil, sözünün delili hüccettir. Kim olursa olsun Allah ve Resulü dışında hiç kimsenin sözü ve fiili hüccet değildir. Sadece sözünün ve fiilinin delili hüccettir. Bu bir. 2, her alimin sözü kendi vakasıyla alakalıdır. Her alimin sözü kendi vakasıyla alakalıdır. O alimin sözünü anlayabilmemiz için o alimin vakasını çok iyi anlamış, çok iyi fehmetmiş olmamız ne yapar? Çok iyi fehmetmiş olmamız gerekir. Üçüncüsü, Allah'ın kelamında bile muhkem ve müteşabih diye bir şey varsa ve müteşabihler tek başına alındığı zaman insanı saptırıp kalbinin eğri olduklarından insanı kılabiliyorsa sözü Allah'ın sözünün rütbesinden milyon kat aşağı olan alimlerin sözünde muhkem ve müteşabih ayrılığına gitmek kaçınılmaz olur. Öyle değil mi? Söylediği söz Allah'tan daha itkan olan, daha mutkin olan Söylediği söz Allah'tan daha cümleleri seçilmiş, kelimeleri seçilmiş olan bir kelam mevcut mu? Kur'an'da yok. Kur'an'da bile muhkem ve müteşabih var mı? Yani tek başına alındığı zaman birden fazla manaya gelip insanın kalbini eğritecek, fitne sahiplerinin tamahına uygun olacak ayetler var mı? Var. E alimlerin sözünde ayda ayda vardır. O zaman bir alimin tek yönlü sözleri ele alınmamalıdır. O konu hakkındaki bütün sözleri, o konu hakkındaki bütün görüşleri ne yapılmalıdır? Bütün görüşleri ele alınmalıdır. Mesela burada diyelim ki bu, bu birinci şu kitapta yazan görüşleri, biri size okusa hemen kafanızda nasıl bir fikir oluşacak? Ha İbn-i göre kim olursa olsun muayyen bir adamı tekfir edebilmemiz için ne yapmamız lazım? Muayyen bir adamı tekfir edebilmemiz için mutlaka şartların yerine gelmesi lazım engellerin de ortadan kalkması lazım öyle mi? Bu sözlerden bu anlaşılmıyor mu? Mesela arkadaki sözü bir daha söyleyelim. Vahakedel kelamu fi cemiyetekfiril muayeni bütün muayenlerin tekfirinde kelam aynı bu şekildedir mesela bunları okuduktan sonra benim okuduğum sözleri okununca ne oluyor? Dengelemiş oluyor öyle mi? Yok İbn Teymiye böyle demiyor yani bu İbn-i konuşmuş olduğu bütün meseleler demek ki özel bir vakadan konuşuyor. Ki öyle, gidin bakın bu sözleri fetavadan bakın on sayfa öncesine, yirmi sayfa öncesine bakın ya arşa istiva meselesinden konuşuyor ya kader meselesinden konuşuyor ya sıfat meselesinden konuşuyor ya sahabeyi, sahabeye sevgi meselesinden konuşuyor ya yezit meselesinden konuşuyor vesaire vesaire ya iman amelden midir değil midir bu meselelerde konuşuyor. Öyle mi? Yani öyleyse kimden konuşuyor? Özel bir takım insanlardan konuşuyor. İslam'ı yakinen sabit olmuş. Yani müşrik olmayan, Allah'a şirk koşmayan belki sözlerinde ve fiillerinde İslam'a muhalif şeyler bulunan insanlar. He. Bu aynı zamanda bize bir usul öğretmesi lazım ki bu en önemli mesele itikat meselelerini araştırırken alimlerin sözlerine çok temkinli yaklaşmak lazım. Alimlerin sözlerini okurken çok temkinli yaklaşmak lazım çünkü alimlerin sözlerini hüccet kabul edip onların üzerine yoğunlaşan insanlar üç ayda bir, beş ayda bir itikat değiştirmeye mahkum olurlar. Tamam? Neden? Çünkü bir alimin sözü hüccet değildir, alimin sözünün delili hüccettir. İki Allah'ın kelamı, her alimin sözü kendi vakasıyla bağlıdır. Üç o alimin o konu hakkında söylendiği bütün nasların bir araya toplanması gerekir ki. O alimin konu hakkındaki fikri tam net bir şekilde ne yapsın? Tam net bir şekilde anlaşılsın. Bir de ayrı bir kayda söylenebilir. Önce yaşayan alimlerin döneminde muayyen tekfir diye bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü İslam devletinde yaşıyorlar. İslam devletinde muayyen tekfiri kim yapar? Kadı yapar. Öyle mi? Önceki alimlerin sözlerinde muayyen tekfirin olması mümkün değil. Çünkü muayyen tekfir meselesini ne yapar? Muayyen tekfir meselesini ancak kadı yapar. Ve en önemli mesele ise burada iki tanesi. Bir, alimlerin sözlerinin kendi vakalarıyla orantılı olması. ikincisi alimlerin konu hakkında tüm sözlerini bir araya toplamadan o sözler hakkında ne yapmamak? O sözler hakkında hükmetmemek veya bir tarafı öbür tarafa kesinlikle ne etmemek? Bir tarafı öbür tarafa kesinlikle ve kesinlikle tercih etmemek. Mesela bunlara bir tane daha şey olaraktan örnek olarak da söyleyelim, tekfir meselesi, konumuz bu olduğu için söylüyorum. Mesela örneğin, büyük şirkte cehalet mazeret midir, değil midir? Şimdi Muhammed İbni Abdülhab'ın şöyle bir sözü var. Daha önce de söylemiştik, tekrar söylüyorum. Mesela diyor ki, biz eğer, insanları, Abdülkadir-i Ceylani'nin veya Bedevi'nin, kabrinin üzerindeki puta ibadet ediyor olmasına rağmen, tekfir etmiyorsak bizim insanları bize hicret etmiyor ve benzeri sebeplerden dolayı tekfir etmemiz şüphesiz ki büyük bir nedir? Büyük bir iftiradır. Ki bu bir söz. Muhammed bin Abdullah'ın bir sözü. Ha şimdi daha önce de söylemiştik. Neş ulemasının görüşleri bizim için niye önemli? Çünkü bizim zamanımızın aynısını yaşayan tek ulema tabakası. Aynısını yani birebir benzerini yaşayan tek ulema tabakası. Yani kendini İslam'a nispet edip ama her türlü küfrü şirkî işleyen insanların bulunduğu ortamda yetiştikleri için onların fetvaların önemi buradan geliyor. Tabi onlara fetvalar da yine hüccet değil a tek başına. Hüccet her zaman nedir? Hüccet Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünnetidir. Mesela diyor ki biz Abdülkadir'in kabrinin başındaki puta yani o kubbeyi kastediyor, o türbeyi kastediyor ibadet edenleri bile tekfir etmiyorsak Şimdi bu sözü tek başına aldığımızda ne anlaşılır bundan? Neşh uleması, bir adam kabre ibadet etse bile onu tekfir etmiyor. E peki niye o zaman bunu bu kadar küfür şirk diye bunları beyan etmişler? O mutlak tekfir, bu muayyen tekfir. Neşh uleması muayyen olarak kabirlere ibadet edenleri bile tekfir etmemişler. Öyle mi? Ama aynı Muhammed ibn Abdülhabid ne diyor? Bunların misali, kabirlere tapan salihlere dua eden bunların misali, biz bunların müşrik olduğuna inanırız. Lakin hücceti ikame etmeden bunların kafir olduğuna inanmayız. Bak şimdi söz ne oldu? Söz oturdu mu şimdi? Söz anlaşıldı. Adamın konuda bir mezhebi var. O da ney? Müşrikle ve kafiri birbirinden ayırıyor. Şirk koşan her insana müşrik diyor. Şirk koşan her insana müşrik diyor ve müşrik muamelesi yapıyor. Lakin kanını ve canını mübah kılmak, onu öldürmeye gelince yani tekfir diyor buna. Bunun için hücceti ikame etmem lazım diyor. E tamam. Bunu zaten eski alimler de söylemişler. Hüccetin kendisine ulaşılmadığı kavimleri davet yapmak vaciptir demişler. Savaştan önce onlara davet yapmak, onlara İslam'ı anlatmak vaciptir demişler. Öyle mi? Şimdi, şimdi, söylen, şimdi nasıl oldu? Şimdi tam net bir şekilde oturdu. İşte bütün e buna benzer meseleler de nedir? Bütün buna mesele, benzer meseleler de böyledir. Ondan dolayı. İnsan itikadını araştırırken alimlerin sözlerinde tahabbut ederse, itikadını da tahabbut eder. Habire e, sersem gibi itikadında döner. Ne yapması lazım? Önce kitap ve sünnetle itikadını belirlemesi lazım Eli sünnete göre. Sonra alimlerin fetvaları ve sözlerine gelince, bunlarda ise bir, o sözün ve fetvanın delilini, iki, o sözün ve fetvanın vakasını, üç, o sözün mühkemini, müteşabihini yani bütün o konuyla alakalı sözlerini bir araya toplayıp o şekilde ne yapması lazım? O şekilde hükmetmesi lazım. Burası şey oldu değil mi? Burası anlaşıldı. Bakın aynısı bu insanların yanlış anlayışı bizden önce mesela şeylerin başına da gelmiş. Yani bu Neş uleması insanlara tevhid'i anlattığı zaman Neş uleması tevhid anlatmışlar. Kendi talebelerine ders vermişler mesela bazı talebeler daha sonra gidip İbn Teymiyye'nin kitaplarını okuyunca bu hüccet-i işte vesaire bunları görünce e, kafaları karışmış. Yani nasıl oluyor demişler mesela? Biz bunlara kafir diyoruz ama İbn Teymiyye hüccet-i kıame edilmesi adına teklifine, şartlarına, engellerine bakılması lazım e, demişler mesela. Muhammed İbn onlara bir açıklaması var. O açıklamayı da inşallah e, okuyalım. Nasıl bir açıklama yaptığına dair. Bismillah. Diyor ki Muhammed İbn <gülüyor> Madde kartumuhu min kalam al-şeyh yani İbn Teymiye'nin sözünden zikrettiğiniz kullu man jehade ve keza. yani İbn Teymiye diyor ki hani kim kim bunu inkar ederse hüccet kayim edilmedi müddetçe ona tekfir edilmez. Ve innahum ve innakum tesalun an ha'ula'i't tavaghit ve etba'ihim ba'd kadran. Oysa siz yani İbn Teymiye'nin bu sözünü söylüyorsunuz. Ama bana tagutlardan ve tagutlara tabi olanlardan söz ediyorsunuz öbür taraftan. Helqamet alayhi mulhuj'a emla yani taquta ve taqutun etbu ana hujet olmuş mudur olmam? Bu da bunu soruyorsunuz diyor. Fa hada min al-ajab Çok şaşırılacak bir şeydir diyor. Niye? Keşfetşukun efı hada ve vodu vızaptu l-kum miraran. Anı alıdı limtakum alayhi mulhuj'a. Ho alıdı hadisu ahdin bil İslam. O alıdı nşea bi fi m-saile k-hfietin. Misla ve Nasıl bu taqutların? tawudların etibarında şüphe edersiniz. Oysa ben size defalarca hüccetin kayım olmadığı adam ya yeni İslam'a giren ya Müslümanlardan uzak beldede yaşayan veyahut da olan meselelerdedir. dedim. Fe la hatta yu'raf. Yani tarif edilmediği müddetçe tekfir edilmez. Ve amma usulü din ama usulü'd-dine gelince, elleti vadaha Allahu fi kitabih. Allah'ın kitabında açıkladı. Fe inna hujjatallahi hiye'l-Kur'an. Allah'ın hücceti Kur'an'dır. فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. كم القرآن لاش مثلاً وناحجة لاش مشتدا. ولكن ولكن أصل الإشكالي يعني problem اصله أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة. E, hüccetin anlaşılmasıyla hüccetin ikame edilmesini birbirinden ayırmadınız. Bakın aynısını Şeyh İshak İbni Abdurrahman. Yani neş ulemasının içinden müceddit sayılanlardan bir tanesi. O da diyor ki aynı şekilde bu hüccetin ikamesi hafif mesele, açık mesele karışmış ya milletin kafasına. Onlara cevap veriyor. Bir de neş ulemasının döneminde sofi olup da İbn-i kitaplarını okuyup neş ulemasına reddiye verenler var. Yani siz hem İbn-i iyi savunuyorsunuz İbn Teymiye diyor ki işte hüccetin i ikame edilmesi lazım bu meseleler kapalıdır. Hem de bizi tekfir ediyorsunuz. Veya işte kendilerini katmıyorlar veyahutta halka tekfir ederler. Akî Davud İbn Cercis vesaire bu tip isimler neş ulemasının bunlara reddiye verdiği özel kitaplar var. Tam bizim konumuzla alakalı. Öyle mi? Yani bu reddiye verilen kitaplar tam bizim konumuzla alakalı. Mesela Şeyh Abdurrahman diyor ki: "Ve meselatuna hâzihi fi ibadetillahi vahdehu la şerikale." Bizim konuştuğumuz mesele tek olan Allah'a ibadet etmek meselesidir ve anne man abd ma Allahı girehu, Fakat aşrak Şirk el akbar, Alıdı yunkelu an ilmle. Kim Allahla beraber başkasına ibadet ederse şüphesiz ki bu kendini dinen çıkaran bir küfür işlemiştir. Söylüyor, söylüyor, söylüyor. En son diyor ki, Ve innema yez kuruunat ta'rifah, Fi mesaili el khafiyye, Elleti yahfa Ala bazı Müslümanlar Ta'rif, açıklama, Ancak deli bazı Müslümanlara kapalı kalan meselelerde olabilir. Kemesa ile, ile nazع بها بعض اهل البدع كالمرجئه مرجئه ve bazı اهل bidatın tartışacağı meseleler gibi bak şuraya dikkat edin. O mes'ale-i hafiyye ki sarf ve al ve keyf yu'arrifun ibad al-qubur ve hum leysu bi Yani Nasr biz eee hani, kabillerlere ibadet edenleri sufita o zamanki sufita tabakasını kastediyor. Biz bunlara neyi tarif edeceğiz ki bunlar Müslüman bile değiller. Öyle mi? Büyük şirkin vücudunu küfre girmeye engel kabul etmişler. Öyle mi? Yani Hüccet ikamesi bu adamlara değil. Hüccet ikamesi kime yapılır? Hüccet ikamesi yapılacağı insanlar ancak şeylerdir. Nedir ismi? Müslüman olup kafi olan meseleleri bilmeyenlerdir. Mesela yine bir tane daha söz okuyalım inşallah Ha, Mesela diyor ki, söyleyen kim? İshak Ibn Abdurrahman şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: "Wa hadi'l mes'ale kaseeratun jiddan fi musannafat'i Şeyh Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah fi şerh'it tevhidi fima vadih minhu en men tekef fi mavaadih minhu en men tekallem bi tevhidi kim tekef fi'l mes'ale konuşursa ve sallâ namaz kılıp zekat verirse ve lakin halefe bi af'alihi fiilleriyle ve sözleriyle buna muhalefet ederse من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم أنه شبيهم باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها Yani kim? Kelime-i şehadeti söyler, namaz kılar, zekat verir. Bununla beraber şirk koşarsa Allah'a yani salihlere dua etmek, onlara kurban kesmek vesaire gibi bu Yahudilere benzer diyor. Nasıl ki Yahudi ve Hristiyanlar ağızla tevhidi kabul ettiklerini söylüyorlar ama fiilleriyle işte Allah'ın oğludur diyorlar vesaire işte aziz İsa Allah'ın oğludur diyorlar onlara dua ediyorlar vesaire. Feale haza yalzem. Bunun üzerine diyor gereklidir. Men qale bi't-ta'rif li'l-müşrikine en yaqula bi't-ta'rif li'l-yahudi ve nasara Kim bu namaz kılıp zekat verip Allah'tan başkasına dua eden müşriklere açıklama yapılması gereklidir diyorsa Yahudi ve Hristiyanlar da tekfir etmeden önce onlara da bir açıklama yapmanın gerekli olduğunu söylemesi gerektir. ولا يكفرهم الا بعد التعريف وهذا ظاهر بالاعتبار جدا demiş eee şeyin sözüne gelince mesela Şeyh Süleyman İbn Sahman eee diyor ki ve ubadul kuburi nataqu biha ve cahilu ma'naha ve abu an al-ityani bihi fasaru kal-yahud yani eden insanlar tamam la ilahe illallah diyorlar lakin ne manasını biliyorlar ne gereklerini yerine getiriyorlar Aynı bu halleriyle Yahudilere benziyorlar. Çünkü Yahudiler de ağızda tevhidi kabul ediyorlar. Lakin amel etmeye gelince ne yapmıyorlar? Amel etmeye gelince kendisiyle amel etmiyorlar ee, demiş. Evet. Buraya kadar anlaşıldı inşallah. <gülüyor> anlaşıldı. <gülüyor> tamam. daha açtık aslında bir bu ikinci bir kaidemiz, kaide meselesi var. Yani yakın bir şeyin yakınla, yakınla nasıl sabit olur, zanla nasıl ortadan kalkar diye. Ya burada duralım mı yoksa devam edelim mi? Bıraktım. Tamam burada duralım inşallah bir dahaki dersimize. Oradan anlatalım. Çünkü bu meseleler önemli meseleler. Yani özellikle bu son bir iki senedir Türkiye'nin de ciddi manada gündemini işgal eden meseleler. Ve meselelerin sebebi de usul bilmeyen insanların meseleler hakkında şey yapması, usul bilmeyen insanların meseleler hakkında konuşması veya meseleleri birbirine karıştırmasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı nedir? Yani ondan dolayı dikkat etmek lazım. Mesela burada çok önemli bir mesele var. Yani onu anlatacağım inşallah. Dar meselesi. Yani İslam toplumu ve küfür toplumu meselesi. Alimlerin bu topluma nasıl yaklaştığı, bu toplumlarda insanlara nasıl hükmettiği. Yani bunu ne için anlatacağız? E şunun için anlatacağız çünkü bu anlattıklarımızın hepsi Müslümanlar için geçerli olan şeyler. Yani bu mutlak tekfir, muayyen tekfir, cehalet, tevil, işte kapalı meselelerde falan bunlar hep Müslümanlar için e, konuşulmuş olan e, meseleler. Yoksa henüz İslam dinine hiç girmemiş olan veya tağutların etbaa olan, tağutlara gönül rızasıyla tabi olan insanlar için e, İslam e, alimlerinin söylemiş olduğu şeyler e değil kesinlikle ki zaten mesela gördük yani neş uleması bu insanlar hakkında bu söylenenlerin söylenmediğini bunların hiç Müslüman bile olmadığını yani İslam dinine bile girmediğini çok rahat bir şekilde söylemişler ki bu sözleri söyledikleri insanlar bugünkü insanlara göre çok çok daha iyiler yani bu sözlerin kendisi hakkında söylendiği insanlar bugünkü insanlara göre çok çok daha iyiler çünkü küfrün iki üç türlüsü var sadece bunlarda. Yani şimdikilerin gibi rububiyetin, uluhiyetin isim ve sıfata taalluk eden bütün şirk ve küfürler mevcut değil. Sadece belli başlı küfür ve şirkler var. Ona rağmen böyle denmiş İnşallah kalan dersimizde mevzumuzu tamamlarız. Ve ahiru da'vana rabbil